Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde alan bağımsızlara hoş geldiniz. E, Açık Radyo Açık Derginin yanı sıra bağımsızları İngilizce karakterlerle bagimsizler.org adresinde bulabilir. Info at bagimsizler.org adresinden iletişime geçebilir. Ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu akşam Günseli Baki ile Etki ve Değişim serisine devam ediyoruz. Konuklarımız Bozcaada Jazz Festivali ve Bergama Tiyatro Festivali. Sevgili Günseli burada Çağıl Özdemir ve Eren Arıkan Bozcaada Jazz Festivali ve Bergama Tiyatro Festivali inisiy inisiyatifleri adına bizimleler. Ben sözü Günseli'ye bırakayım. Teşekkürler Ekman, hoş geldin. Eren, hoş geldin Çağıl. Bugün yine e, bağımsız ortaklıkların genelde e, yaratı değişimi etki üzerine konuşacağız. Çağıl önce istersen seninle başlayalım. Bozca'da caz e, festivali üzerinden ve diğer yaptığınız işler ve ortaklıklar üzerinden bahsedebilirsin. Daha sonra aynı soruyu yine Eren'e soracağım. Ondan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Merhaba, Çağıl ben. Hem Bargın Tiyatro Festivali'nin hem de Bozca'da caz festivaline temsil eden buradayım. Teşekkür ederim bu kuysafı sağladığınız için, yer verdiğiniz için. Ee... E, merhabalar. E, Eren ben, ben de teşekkür evet. edeyim. Ben de Bergama Tiyatro Festivali'nin şu anda genel direktörlüğü görevini üstleniyorum ve Bergama Tiyatro Festivali'nin vizyonunun oluşturulması, operasyonunun ve programının oluşturulması noktasında ekip arkadaşlarımla birlikte sürece dahil olmuş oldum. Sürecin bir parçasıyım. Teşekkürler eden ee, şimdi aslında biz bu seri ekmli e, bağımsızların geneldelat etki ve dönüşüm mü konuşmak üzere kurgulamıştık O yüzden her programda bir bağımsızla sohbet ediyoruz. Bu programda da Bergamoğlu Tiyatro Festivali ve Boca'da Jazz Festivali üzerinden aslında çalışmalarınızın yereldeki etkisini merak ediyoruz. Ama öncesinde belki birazcık daha nasıl bir yapılanma olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü hepiniz birbirinizi çok eskiden beri, belki de öğrencilik zamanından beri tanıyorsunuz. Hem bu ilişkiyi konuşabiliriz. Nasıl yapılanıyorsunuz? Nasıl ortak kuruyorsunuz? Bundan Bahsederek ilerleyebiliriz öncelikle şunlar. Çağal yine senden başlayabiliriz istersen. Tabii. Şimdi bizim aslında senin de söylediğin gibi bu yapıları kurmadan öncesinde başlayan hem de kişisel hayatlarımızda birbirimizi tanımamız, birlikte okumamız, bu oluşumlardan önce birlikte işler üretmemiz vesaire gibi şeyler sebebiyle de aslında kendi şirketlerimiz var olmadan önce biz arkadaşlar olarak e, bu girişimlere başlamıştık. Dolayısıyla bunu anlatmak için bence bu bilgiyi vermek iyi oluyor. Çünkü bazen kendi yapılarımızı anlatmakla ilgili problemler yaşayabiliyoruz. Çünkü çok alışla gelmiş bir yöntemle de gitmiyoruz aslında. E, Bozcada ve Bergama Tiyatro Festivali özelinde konuşulacak olursa aslında bugün konusu bu. E, ama ben bir anlamda da temsil temsiliyle buradayım. Tridots aslında hem Bozcada Caz Festivali'nin hem de Bergama Tiyatro Festivali'nin e, Orta sayılabilir. Three Dots içerisinde de hani çok ortaklı bir yapı var. Hepimiz birbirimizi çok eskiden beri tanıyoruz. Ve kültür girişimcileri olarak birbirimizden bağımsız şekilde başladığımız kariyerlerimiz aslında birazcık bizi bir araya getirip aynı hayale doğru koşmaya da götürmüş oldu. Three Dots'un Bozca'da bir vergime dışında e, girişim yaptığı başka projeleri var. X-Yaz İstanbul isminde İstanbul'da jazz festivali var yaptığımız 2015 senesinden beri. Bunun haricinde daha çok içerik üretmek için bu müzik yani duyusal ve görsel gibi düşünebilirsiniz. İçerik üretmek için kurduğumuz Spacebox isminde başka bir girişimimiz var. Çok öncesinde hani başladığımız işte 2018'de mesela atölyede gerçekleştirdiğimiz Curious Committee adında bir e, konuşma serimiz var vesaire vesaire. Bunları çeşitlendirebiliriz. E, bu yapı içerisinde de aslında... Yani, Tridot, Sposya'da Bergamoğlu'nun orta ama aslında ortağı olduğu diğer şeylerle birlikte bu büyük bir ekosistem gibi düşünüyoruz. Ekosistem demek çok doğru olmayabilir belki ama kocaman bir aile ve birbirini besleyen aileler bunlar gibi düşünebiliriz. E, yapısı olarak aslında çok karışık olmayan ama çok da alışılmadığı için insanlara karışık gelen bu modelimizi bilmiyorum anlatabilirim yeterince ama çok ortaklı yapılarız diyebilirim aslında. Peki Çağıl ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. E eğitim arka planı ne bu insanların ya da bu grubun? Yani bu grubun şu için çoğu... soruyorum. Bu art sanat yönetimi bölümleri var ya 2000'lerin başından beri Türkiye'de. Sanki evet. öyle bir arka plan var gibi geliyor bana. Doğru, ee, ekibin çok büyük bir kısmı yani oranlamadık ama çok büyük bir kısmı Bilgi Üniversitesi mezunu. Hepimiz birbirimizi Bilgi Üniversitesi zamanlarından tanıyoruz daha çok. Ve Bilgi Üniversitesi'nden olan topluluğun da çoğu aslında e, kültür ve sanat yönetimi mezunu. <gülüyor> e, bu işi birazcık okulda da, hani, okum, ok okulunu okumuş sonra da e, sektörde birazcık vakit geçirerek deneyimlenmiş insanlar topluluğu diyebiliriz. Evet. O yüzden ona eklemek tatlı oldu. Ben kişisel olarak kültür ve sanat yönetimi okumadım. E, ben medya ve e, siyaset bilimi çift anadal mezunuyum. E, ama bu arkadaşlarla e, birlikteliği hem öğrencilik hayatında özellikle bu alanlarda çalışmaya başlayarak e, oluştu. O yüzden öyle bir ortak geçmişimiz var evet. evet teşekkürler. teşekkürler. E, Çağal'ın bıraktığı yerden Eren'e dönebiliriz belki. Eren de biraz bahsedebilir. Hem de şeyden de bahsedebilir. Çağal çok güzel bir şey söyledi. Bir hayalin peşinden koşmak dedi. Eren sen de buradan alıp biraz bahsedebilirsin. Perkma Tiyatro Festivali'nden. Nasıl bir hayalin peşinden koştun? Evet zaten e, bence Çağıl güzel özetledi bu yapı konusunu. Çünkü gerçekten bizim, benim de kişisel deneyimin birazcık Çağıl'ın anlattığı yoldan ilerledi. Öncesinde arkadaş olmak, öncesinde çeşitli kurumlarda, çeşitli işlerde, çeşitli projelerde birlikte vakit geçirmek. Ve onun akabinde evet yani arkadaş olarak bir akşam bir yerde oturup bir şeyler içerken... Kurduğumuz hayaller geleceğe dair yapmak istediklerimizin ortaklaşması üzerine aslında bu süreçler bir şekilde ilerledi ve e, bu hayallerin bir noktada gerçeğe dönmeye dair e, filizlenmeye başlamasıyla birlikte aslında e, yine zaten bu hayalleri paylaştığın arkadaşlarla birlikte bir yolu yürümeye başlıyorsun. Dolayısıyla e, bir noktada işlerin ortaya çıkışı ya da projelerin ortaya çıkışı noktasında e, bence oradaki Çağıl'ın tanımı çok önemli ki ben de zaten hani, hem sürecin başından beri tam da defterime o notu almıştım. Aslında hayalleri gerçekleştirmek için bir araya gelmek bizim temel motivasyonumuz ya da bizi bir araya getiren şey. Yani bir mesela Bergama Tiyatro Festivali hayalinin belki de ilk ortaya çıktığı anlara zaten e, tanıklık etmişti Çağıl. Çünkü ilk Fe ...festival hayalini bir şekilde kafamda oluşturmaya başladığımda... ...zaten birlikte bir Berlin ziyaretinde Bergama Müzesi'ni birlikte geziyorduk. Bir noktada ortada ne festival ne de festivale dair en ufak bir şey... ...ya da bizim hayatımızın belki 5-6 yıl sonrasında Berlin'e taşınmaya dair bile en ufak e, şeyler yokken... E, ...festivalin ilk hayali kurulmaya başladığında... ...zaten yine aynı e, zamanı ve aynı zemini paylaşıyorduk birlikte. Dolayısıyla bu hayalin bir noktada gerçeğe dönmesiyle ilgili motivasyon ya da adımlar atılmaya başladığında da e, o birliktelik, o ortak paylaşım bir noktada bunu iş yapış şekline ya da bunu bir işe dönüştürmeye ya yani da uygulamaya dönüştürme noktasında da zaten o paylaşımı kaçınılmaz hale getirdi ve e, herkesin bir noktada kendi hayatında, kendi ilgileri kendi yeterlilikleri ya da kendini geliştirdiği alanlar doğrultusunda ortaya çıkan yetileri bir noktada bu hayalleri gerçeğe dönüştürme noktasına geldiğimizde de o hayalin o tarafını sahiplenmesini sağladı ya da buna destek oldu. Dolayısıyla mesela Bergama Tiyatro Festivali özelinde konuşursak e, ya da işte Bozca'da da aslında e, bir noktada benzer bir şey var. Ben birazcık şey gibi tanımlıyorum bu yapıyı. Biraz önce Çağıl buna bir ekosistem dedi. Ben birazcık daha belki de performans alanından geldiğim için ben bunu sirk çadırı gibi tanımlıyorum. Çünkü mesela bir sirkte de hani büyük bir çadırı vardır. E, o sirki oluşturan e, içerideki performansların her birinin farklı yetenekleri, farklı e, alanlarda uzmanlıkları vardır ama bir şekilde iş şova geldiğinde, o akşam işte kapılar açıldığında insanlar içeriye geldiğinde aslında tek bir yapı görürler. Tek bir bütün bir şov izlerler. Bizim durumda birazcık buna benziyor sanki yani belki birazcık kolektif bir yapı da denilebilir ama benim için daha eğlenceli olan o sirk tarafı yani kimimiz jonglürüz kimimiz nefesimizi çok uzun süre tutuyoruz ama sonrasında o hayali gerçekleştirmek için bir araya gelip o yetilerimizi elimizden geldiği kadar ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir yandan da bu kolektif dedin çok güzel bir benzetme yaptın. Bence Sırık Çadırı yani o yapıyı anlatabilmek için belki de. Yani kurduğunuz ortak oluşumlarda da görüyoruz. Mesela senin son dönemde kurduğunuz şirketin ismi Beraber değil mi? Hı hı, ya da evet. Çağlar'ın Çağlar Murat'la birlikte oluşumu Tridats. Sonuç hep şeyi bu birlikteliği de anlatıyor gibi geldi bana şimdi. Evet, evet, Beraberde şey de var. De Berlin, Bergama. Bergama. Ber, ber. Aa ah, süper çok pakedir. Evet. Deminki yorumdan bir şey ekleyeceğim sadece. bu galiba yeni jenerasyonun farkı ya da bu işte bu eğitim sürecinin getirdiği bir şey. Yani bu hayalleri olan insanlar işte eskiden bu hayallerini yapmaya kalkıyorlar bir şekilde yola çıkıyorlardı ve bunlar sistemin dışında hayaller olduğu için genellikle çözüm ya işte kolektifler, inisiyatifler oluyor ya da Sonunda bir dernek falan kuruluyordu güzel kişilik gerektiği noktada da. Fakat şimdi belki işte bu sanat yönetimi bölümlerinin ve bu birazcık bu kültür alanındaki aslında sektörleşmenin, endüstrileşmenin de bir getirisi olarak şimdi siz yola çıkarken aslında bunun mali boyutunu, sürdürülebilirliğini vesaire başka bir Bizim daha önceki dönemlerde düşünmediğimiz şeyleri de düşünerek bir iş planıyla ortaya çıkıyorsunuz. Bu tam anlamıyla belki bir iş planı değil ama... Araya girebilir miyim? Hı hı. Çok Yani o kadar ilginç bir yerden yaklaştım ve o kadar hani e, yani bunu bir kuşaklar arası bir farklılık olarak mı yaşamak bilmiyorum doğru olan ama yani mesela... Kullandığın cümleler arasında sektörleşme mesela Bergamo Tiyatro Festivali'nin 2021 edisyonunda işlediği dört ana konudan biriydi. Sektörleşme ve yerelleşme. Hmm. Onun dışında mesela sürdürülebilir olmak bizim festivalin ana meselelerinden bir tanesi sürdürülebilir yapıyı kurmak. Çünkü dediğin şey çok doğru örneklerine bak geçmişte yapılmış çok güzel örnekler var Türkiye'de. Örneğin mesela performans sanatları alanında Asos Festivali. Asos olsun. Festivali tabii. Ee, ya da mesela iyi e Dans olsun. Ya da mesela bir Garaj İstanbul <gülüyor> deneyimi var. İşte mesela tüm bu deneyimlerde kişilere bağlı ya da kişilerin kendi fedakarlıklarının sınırlarıyla tanımlanmış bir zaman çizelgesi çıktı karşımızda. Öyle ya da böyle. Karacılistan da benzer bir süreç yaşandı. Ve bunların tamamının temelinde ekonomik sebepler yer alıyordu maalesef. Dolayısıyla hani bizim kurduğumuz yapıların bir şekilde ekonomik olarak da sürdürülebilir olması bu işlerin devam etmesinin en kaçınılmaz, en e, gerekli şartı oluyor. Son bir ek yapıp burada hemen şey yapacağım, bitireceğim. Bir taraftan da şöyle bir şeyi fark ettim ben kendi adıma ve bunu Bergama'da da yaşıyoruz aslında. Bu alanda Çalışabilecek bu alanda güzel şeyler üretebilecek o kadar çok insan bir noktada o ekonomik gereklilik ve ekonomik gerçeklik sebebiyle bu alandan uzaklaşıp aslında sevmedikleri ya da istemedikleri ama bir şekilde hayatlarını devam ettirmek için yapmak zorunda oldukları başka alanlara kaydığı için e, bu alanın ve bu kültür hayatının gelişmesi önünde de bir engel. Dolayısıyla sektörleşmeyi sadece kurumların bir şekilde kendi sürdürülebilir yapılarını kurmasıyla değil, bu kurumları var eden ya da bu organizasyonları bir şekilde var eden insanların kendi kişisel sürdürülebilirlikleri bu alandaki devamlılıklarını sağlamak için de bence bir ihtiyaç olarak görmek lazım. O yüzden bu alanda sadece gönüllü istediği için içinden geldiği için yapmak değil evet bunları yaparken bir taraftan da ekonomik olarak da hayatlarına devam ettirebilecekleri alanları yaratmak da bizim için önemli olmalı sanki. Güzel Eren çok iyi bir açıkladın. Bence bu bizim bu bağımsızlar içerisindeki tartışmalarımıza da çok anlamlı bir biçimde oturdu bütün söylediklerin. E ayrıca bir şunu eklemek istiyorum. Yani sizlerin bu girişimleri aslında bu kültür sektörünü şirketleşmeden, kurumsallaşmadan da kurtarıyor bir yandan. Yani büyük kurumların, büyük şirketlerin yan işletmelerinin götürdüğü bir kültür alanını çeşitlendiriyor, zenginleştiriyor ve aslında gerçekten bir ekolojiye dönüştürüyor belki bu yaptığınız. Burada bir tek şey bu tabii aynı zamanda bu sektör yani kurumsal dili de dönüştürüyor belki. Aslında bu anlamda gerçekten bütün endüstriyi bağımsızlaştıran, demokratikleştiren yapılar da aslında bu küçük şirketler, girişimler. Eren bahsederken ben de tam da aynı şeyi düşündüm Ekmen Çünkü bir yandan da hem o dili değiştiriyor hem de aslında bu kurumsallık dediğimiz şeyin hani bağımsızlarda uygulanabilirliğini gösterdiği gibi hem de onların sürdürülebilirliğini de sağlıyor. Belki yani kaçınılmaz olarak o planlama, bu kolektif içten gelen o dayanışmayı kurumsala doğru, kendi içinde kurduğu o ekoloji oraya doğru gidiyor. Hayatta kalmak için zorunlu hale geliyor. Ee, Çağla da sorabiliriz belki Bergamo Tiyatro Festivali, Bolca, Bolca'da Jazz Festivali gibi geri içine katacak şekilde nasıl evet. e, örgütliyorsunuz? Ya yani o gönüllü kültür sanat e, hayatında var olmak isteyen o gönüllü ekibi nasıl örgütliyorsunuz? Bunlar girmeden hemen bir önceki konuyla ilgili birkaç notum var. Onları e, iletip, iletip diğerine geçeyim. E, biz aslında sürdürülebilir olmak derken sadece ekonomik sürdürülebilirlikten tabii ki bahsetmiyoruz. Bence hepimiz aynı fikiriyiz. Bize bağımlı olmayan yapılar geliştirmek istiyoruz biz. Bu yüzden de e, bizim ekiplerimiz arasında mesela bilgi transferini bolca görürsünüz. Bir kişi bir şey biliyorsa diğerine aktarır. Atıyorum bir girişimden edinilen bilgiler ya da deneyimler diğer girişimlerle paylaşılır. Dolayısıyla konu yaklaşım olarak bence bu anlamda da biraz değişmiş olabilir. Hani bir üst jenerasyonun çalışma prensipleriyle ya da o kurumlarda da bir şekilde deneyimlerimiz olduğu için gözlemlediğimiz şeyler bunun çok daha çok dikey şekilde geliştiği, bizde daha çok yatay yapılar var. Bence bu önemli bir fark. Bunun haricinde fikirlerin bireylerden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden yine aynı şekilde burada Çağıl'ın, Eren'in yani çok bir anlamı yok ama fikirlerin bir anlamı var. O yüzden bu fikirleri nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz gibi bir yaklaşımımız var. Kültür profesyoneliyiz. Hani Türkiye'de biraz Ekmel az önce deyindi. Şirketleşme aslında seçmek zorunda kaldığımız bir model oluyor. Çünkü işte social enterprise dediğimiz aslında sosyal olarak etkiyi ya da faydayı maksimize edip bir yandan da para kazanabileceğiniz ve bunu da maksimize edebileceğiniz girişimler ya da yapılar yok. Türkiye'de tanımlanmış maalesef. Bunun da bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani bizim yönelimimizde neden şirketleştik diye kendime sorduğumda. Pastayı birlikte büyütmek istiyoruz. Çeşitliliğin oradan geldiğini düşünüyoruz. Biraz ona da değindik. Hani büyük kurumlarla işbirliği yapmaktan çekinen ya da bundan dolayı işte o, o senaryoları hiç yaratmayan e, ekipler değiliz e, ama bir yandan da e, büyük ve piyasanın hacmini kaplayan diyeyim e, kurumlarla mümkün mertebe hani bu bağımsızlığın aslında neden önemli olduğu konusunda bizim de kendi içimizde bir e, manifestation durumumuz var baktığımızda ve bunun gerçekten oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz kendimizi sanırken bağımsızlıkla ilgili belki riskimizi kendimiz alıyoruz kısmından değerlendiriyoruz. Çünkü her yere, herkese eşit mesafede durmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun yine aynı yere döneceğim. çağlı ve Eren'le bir alakası yok ama yaptığımız işin etkisiyle, faydasıyla, kime ulaştığıyla çok alakası var. Bir de en sonuncusu biz arkadaşlar aileler olarak kurduk bu oluşumları. Belki de farklı yapan şeylerden bir tanesi bizim her şeyden önce ortaklar olmamızın dışında işte aile bireylerimiz ya da arkadaşlıklarımızın yakınlığı sebebiyle o yüzden o sürdürülebilir festivaller ya da fikirler aslında sürdürülebilir ilişkiler de demek bizim için. Belki bunlar bizim e, bu konuya yaklaşımımızı biraz daha anlatabilir, özetleyebilir diye notlarımı söyledim. Ee, bunun haricinde Bolcada ve Bergama'nın yerel ile ilgisi, hani Eren belki biraz daha girer Bergama ile ilgili ama çok farklı iki yapı. Ee, hedef kitle anlamında ulaştığı insanlar, işte ile kurduğu ilişki aslında çok farklı bu iki festivalin. Ee, Bozcada Jazz Festivali aslında bizim e, Fermenti Events'in de aslında başında olan, lideri olan e, Gizem'in Bozcada'ya taşınmasından sonra ortaya çıktı. O taşındıktan sonra orada da bayağı restoran işlettiği birkaç sene geçirdi. Gizem de bizim gibi aynı şekilde bir üniversitesi sahne gösteri saatleri için mezunu, o sektörde çok uzun yıllardır deneyimi olan küçüğünden büyüğüne pek çok etkinlikte yer almış bir insan ve orada gittikten sonraki gözleme Mozilijal Festivali oluşmadan önce daha çok büyük şehirlerden ziyaret alan ve belli bir sosyoekonomik seviyenin üzerindeki insan toplulukları geliyor tabii ki. Bu yüzden aslında o, bu iki festivali farklı e, anlamda değerlendirmek gerekirken belki öncelikli olarak söylemek gereken şeylerden biri bu. E, burada neden birlikte bir şey yapmayalım ki fikri, yani buradan çıktı aslında konu. E, güzel şeyler yapılabilir buraya, çok tatlı insanlar geliyor. Bir şeyler yapabilir miyiz burada? Çünkü hiçbir şey yok aslında bu anlamda o sırada. Dolayısıyla buradaki ihtiyaç belki ee, insanların burada neye ihtiyacı var gibi değil de bu kadar insan buraya geliyor, bu insanlara bu şekilde de bir hizmet verilebilir mi diye bir fikirden ortaya çıktı. Ee, ama az önce söylediğim gibi Bozluya'da'nın kış nüfusu çok düşük. Ee, yazın özellikle büyük şehirlerden ve önceden de söylediğim gibi sosyoekonomik seviye anlamında baktığınızda belli bir seviyenin üzerindeki insanlar gelebiliyor. Bu da aslında bizim hem avantajımız hem de bir yandan zorluğumuz. Oraya dahaca geliriz. Ee, bu fikir üzerinden biz Bozca'da Caz Festivali'ni yapmaya çalıştık. Başladığımız sırada da aslında yerelden oldukça tepki gördük. Ee, çünkü hani belki kendimizi yeterince anlatmadık. Oradaki insanlar zaten adaya kendi içine çok kapalı bir sistemi olan tahmin edebilirsiniz. Sadece Bozca'da özgü bir şey değil. Genelde adalardaki eğilim e, dışarıdan insanların gelip orayı Bozca'ya üzerine olduğu için hani böyle bir... Yaklaşım vardı, haksız bulmuyorum. Belki daha iyi diyaloglar geliştirilebilirdi. Ama çok yerlerden kabul görmemiştik ilk dönemimizde. Sonraki dönemlerde birazcık ha evet bu çocuklar gerçekten buraya zarar vermek için gelmemişler. Yani gerçekten yaptıkları işleri güzel yapıyorlar çünkü bizi tanımıyorlar baktığınızda ve oraya nasıl bir profesyonel yaklaşım burada tırnak içerisinde iyi anlamda söylüyorum çünkü bir e, ekip bir araya geldi, bir fikir attı ve bunun sonuçlarını hiç düşünmeden Hani oraya zarar verip evet parasını kazandı ve hayatına devam etti gibi bir yaklaşımın bizim olmadığını anlatmamız gerekiyor. Bunlar diyaloglu bu oluyor birazcık. Oralardan e, yola çıkarak aslında Bozcada Caz Festivali'ni başlattık. Şu anki süreçte Baygınlı Tiyatro Festivali'ni biraz daha anlatır. Yerelde bu anlamda e, çok derinlikli bir yerel bağı yok. Şöyle ki biz hala Bozcada Caz Festivali'ni e, hayata geçirebilmek için e, özel Özel şirketlerin aslında desteğiyle ve e, merkezden e, merkezi yönetimlerden destek alarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu anlamda lokalle kurduğu ilişki birazcık hem orada yarattığı etki ve buna bağlı olarak da oradaki hem işte sivil toplum olabilir bu ya da yerel yönetimlerle de ne kadar alışveriş yapabildiği ya da etkileşime girebildiğiyle alakalı. E, yerel destek dağılmıyoruz. Hani orada e, belki bunun altını çizmek iyi olabilir. Çünkü e, denemediğimiz bir şey değil ama bir şekilde şu ana kadar gerçekleşmemiş bir şey. Dolayısıyla orada biraz daha e, hem bu ilişkileri geliştirmek için e, hem de bu etkileşimi sağlamak için neler yapabiliriz üzerine daha fazla kafa yorulması gereken alanlar olduğunu düşünüyoruz. E, bunun haricinde yine gelen ekipler özellikle festival döneminde daha çok büyük şehirlerden gelen ve orada bir şekilde tatilini yapmaya gelen insanların katılımıyla oluşuyor. Bizim buradaki zorluğumuz dediğim gibi yani bu bir avantaj aynı zamanda ve Bolu Jazz Festivali her zaman böyle çok hani öyle de görünen bir festival ama bizim e, buradaki amacımız biraz daha hem oraya sağladığı ekonomik değer bu yatsınamaz bu yani genel olarak soft data olarak topladığımız bir şey ama. E, oradaki özellikle çoğunluğunu restorancıların oluşturduğu e, esnaflardan duyduğumuz kadarıyla Bozcaada Jazz Festivalinin ekonomik katkısı adaya oldukça yüksek. E, bizim yapmak istediğimiz şey buradaki hani, çevre konuları zaten konuşmak istediğimiz konular. E, Bozcaada Jazz Festivali aslında popüler bir festival olması sebebiyle etki alanını gelen insanlar üzerinde bu konulara karşı yaklaşımlarını bir şekilde tekrar düşünmeleri üzerine kurulu. Ee, bizim biraz böyle kendimize savunuculuk alanları dediğimiz üç tane temel konu var. Ee, Eriştebilirlik ilgili zaten 2017'den beri çalışmalarımız vardı. Bu anlamda ciddi anlamda belki pek çok festivale de örnek olacak kadar çalışmalarımız oldu. Ee, bir inisiyatifle birlikte çalışmalarımız neticesinde festivali fiziksel, içeriksel ve iletişimsel e, erişilebilir hale getirmek bizim aslında savunduğumuz ve bunu hep e, bağıra bağıra söylemek istediğimiz alanlardan biri. E, diğeri e, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgiliydi. Biliyorsunuz biz de aslında içinde bulunduğumuz sektörde e, bakıldığında e, biraz daha erkek egemen bir e, endüstriden geliyoruz. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın tek çok yerinde böyle. E, Bozca Festival'in Festivali'nin lider ekibinin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. E, sonuncusu da aslında e, ekolojik dönüşümle ilgiliydi. Ada doğmamız sebebiyle de ee, bu konuyla ilgili nasıl dikkat çekebiliriz ve ekolojik anlamda e, yaptığımız işlerin, yine içinde olduğumuz endüstrinin minimum e, zararla maksimum faydayı nasıl sağlayabileceğine dair çalışmalarımız mevcut. Buradan ben toparlayayım. Teşekkürler e, Çağıl. Burada tartışılacak ve konuşulacak bir sürü konu olduğu, alt başlık olduğunu görüyorum. Yani bir şekilde bir kültür turizminden söz ediyoruz bir yandan da aslında. Ve bizim hani yerelle kurulan ilişki üzerinde de Gülsel'in de özellikle bir, bir vurgusu var. E, yereli dönüştürüyorken hakikaten nereden alıp nereye dönüştürüyor ve bu dönüştürme yani nasıl kültürel bir dönüşüm, yerele katkısı olan bir dönüşüm mü yoksa bir tür turizm e, altyapısı olarak mı kullanıyor yereli? Şimdi bu soruları ben burada bırakarak haftaya devam etmeyi öneriyorum. E, bu akşamki bu güzel konuşma için sevgili Çağal Özdemir ve Eren Arıkan'a ve Etki ve değişimi beraber yürüttüğümüz günseli Vaki'ye tekrar teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkürler. Bu programa kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edeceğiz aynı ekiple. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan